Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Nisa suresinin 129. ayeti kerimesi ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu surenin birinci sayfasında Allah Celle Celaluhu mümin erkeklerin dört kadına kadar evlenmesine izin veriyor, emretmiyor. Zaruret anında iki, üç, en fazla dört kadınla evlenmesine izin veriyordu ve Ayet-i Kerime'yi açıklarken gerekçelerini de zaruretlerin ne olduğunu da anlatmaya çalışmıştık. Bu ayet-i de ise Rabbim bizim iç ve dış dünyamızı da nazarı itibara alarak çünkü O yarattı bizi, bizi bizden çok iyi bilir ve O diyor ki velan tastadi'u beyne'n nisa'i Ne kadar hırsla eşler arasında adalet dağıtmaya çalışsanız, adil olmaya gayret gösterseniz de eşler arasında adalet sağlamaya sizin gücünüz yetmez diyor. Hani Arapça okuyanlarımız bilir. Fiilin başına len lan ve nun geldiğinde len testadî'u kelimesinde len kat'iyem bunu yapamazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu işe girişmeyin der gibi bir şey. Daha devam ediyor. Fela تَم۪يلُوا كُلَّ الْمَيْلِ Ktediruha kel muallaga. Eşlerinizden birine veya birilerine meyledip de diğerlerini ne evli ne dul ikisinin arasında bırakmayın. Yani şöyle diyelim. Annenizi de seviyorsunuz, babanızı da seviyorsunuz ama birini fazla seviyorsunuz. Oğlunuzu da seviyorsunuz, kızınızı da seviyorsunuz ama birini çok seviyorsunuz. Torunlarınızın hepsini seviyorsunuz ama birilerini daha fazla seviyorsunuz. Gönülden sevgiye engel olamayız. Onu yasaklamıyor Rabbim. Bize şunu yasaklıyor. Anneni çok seviyorsan babayı ihmal etmeyeceksin. Babayı çok sevebilirsin ama anneyi ihmal etmeyeceksin. Dış görüntüde oğlumla kızını birer dizine oturtacaksın. İkisine hediye verirken eşit şekilde vereceksin ama gönlünden... Birini fazla sevmeye sen kendin engel olamazsın. Gönül ferman dinlemediğinden biz orada günaha girmeyiz. Gücümüzün yettiği yerlerde günaha gireriz. Ve intuslihu eğer aralarını ıslah ederseniz ve tettegu Allah'tan sakınırsanız. Allah'ın sevgisini yitirmeyeyim diye o sevdiklerinize adaletsizlik yapmaktan kaçınırsanız fe Allah kâne vefûran Rahima Şüphesiz Allah günahları affeden ve de merhamet edendir. Evlenmek Rabbimizin emri, peygamberlerin sünneti, peygamber efendimizin de sünnetidir. Ama ayrılmak da vardır. Çünkü insanların mizaçları uymayabilir. Bir ömür boyu birbirlerine dünyayı cehennem etmeleri de doğru değildir. O zaman en kestirme yol, birbirlerine işkence etmek yerine en kestirme yol ayrılmalarıdır. Ama ayrılmamaları için herkes gayret gösterecek. Ayet dedi ya daha önce iki tarafın hakemleri olsun. Bir erkek tarafından bir de kadın tarafından hakem olsun ve bu hakemler arayı bulsun. Ayrılmaması için her türlü gayret gösterilsin ama ayrılacak olurlarsa ve inne teferraka yunillah kullam min saati eğer eşler ayrılırsa Allah o eşlerin her ikisine de kendi hazinesinden onları birini diğerine muhtaç etmez ama hocam kadınlar daha fazla mağdur oluyorlar. Bakınız. Evlenmeden önce onlar kaç yıl yaşadılar be? Evlenmeden önce. Diyelim ki 18 yaşında evlendiler. 18 yaşında evlendiklerinde 18 yıl o kız o kadına o erkeğe muhtaç değildi. Bir şekilde o geçimini temin ediyordu. Ne kim temin ediyor? Allah Celle Celalü. Biz temin ettiğimizi zan ediyoruz. Yani ben baba olarak altı çocuğumun rızkını verdiğimi zan ediyorum. Allah lütfediyor. ediyor. Ben çalışıyorum, gayret gösteriyorum ama çalışan aklımı yaratan Allah Celle Celalü, işleyen kolumu yaratan Yine o Allah Celle Celaluhu. Hatırımızdan çıkarmayalım. Bunlar evlenmeden önce bu kadın bu erkeğe muhtaş mıydı? E, tanımıyorduk. Ayrılırlarsa yani eşler şundan endişe etmesin. Kocası da, hanımı da. Ya ben ayrılırsam durumum ne olur? kere rızkın Allah'tan olduğuna kesinlikle inanmamız gerekiyor. Adamın biri öyle demiş, oğlum bu akılla ben şehrin en zengini oldum ama yine aynı akılla bu şehirde iflas ettim, diyor. Rabbim de diyor ki, قُلِ اللّٰهُمَّ مَارِكَ الْمُلْقِ تُبْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ وَتُعِجْلُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Allah dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır, dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü alır. Biz halal yollardan kazanmaya gayret istereceğiz. وَكَانُ اللّٰهُ بَاسِعًا Allah her şeyi kuşatmış ve her şeye hükmeden, hükmünde hikmet sahibi olandır. وَلِلّٰهِ مَا فِي ve وَمَا فِي الْعَرُضُ Göklerde ve yerde olanların tamamı Allah'a aittir. Çevreyle ilgili ayetlerden biri de bu. En sevdiğimiz annemizin malını kırmaktan sakınırız. Kirletmekten de sakınırız. Halbuki o mal piyasada satılıyor. Ama annemiz satın aldığından dolayı değerlidir. Annemizi yaradan Allah Celle Celaluhu, bütün sevdiklerimizi yaratan Allah Celle Celaluhu diyor ki, göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir. Öyleyse yiyip içeceğiz bu dünyadan ama israf etmeyeceğiz. Haksız yere bir yaprak koparmamaya dikkat edeceğiz. Onun için hacda. Üç günlüğüne en azından üç günlüğüne ihramlı iken karınca öldürmemeye bir yaprak koparmamaya dikkat edilir. Topluca Müslümanlar bir tatbiki eğitimden geçirilir. وَلَقَدْ غَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللّٰهَ وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضَ كَانَ اللّٰهُ عَن۪يًّا حَم۪يدًا Sizden önceki ehri kitaba, yani Yahudilere, Hristiyanlara, ve size, ve iyâkum, ve size biz vasiyet ediyoruz, emrediyoruz aslında. En اللّٰهِ, Allah'tan sakın. Allah'tan sakının. Yahu sahip olduğumuz her şeyi o veriyor. Tırnağınızı kendiniz yapmıyorsunuz. Saçınızı kendiniz yapmıyorsunuz. Aklınızı, kalbinizi, kanınızı hiçbirini siz yapmıyorsunuz. O veriyor, o bakıyor. Şu anda ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Ama kalbinizi çalıştıran Allah Celle Celaluhu. Ciğerlerimize havayı veren o Allah Celle Celaluhu. O Allah'a karşı gelmekten sakının, siyan etmekten sakının. Eğer inkar tarafına giderseniz, cavurluk yaparsanız bilin ki göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir. Allah'ın sizin kulluk yapmanıza, imanınıza ihtiyacı yok. Sizin imana ihtiyacınız, ibadete ihtiyacınız var. Ve Kan Allahu Allah zaten zengin her şey onun. Hamiden zaten övülmüştür. Kainat onu övüyor. Senin hamdine de ihtiyacı yok. Bizim hamde ihtiyacımız var. Elhamdülillahi Rabbi alemin namaza duruyoruz. Elhamdülillahi Rabbi alemin Aman ya Rabbi diyoruz. Huzuruna kabul ettiğin için sana hamdolsun. Yemeğimizin arkasından elhamdülillahillezî ad'amena doyurduğundan dolayı Ya Rabbi sana hamd ediyoruz. Ekmekmiş, ekmek değilmiş doyuran. Ekmeği yaratan bizi doyuruyormuş. Velillâhi mâ fissemâvâti ve mâ fil âvruz ve kefâbillâhi vekila Bakın ayet üç defa tekrarlandı. Göklerde ve yerde her ne var ise... Allah'a aittir. Yani hatırınızdan bunu çıkarmayınız. Üç ayet ardarda ayetin içerisinde bu cümle tekrarlanılıyor. Tekrar bıktırır mı? Bunu bıktırmaz diyor Nedim'in bir şiirinde. Nedim, ey Nedim, ey Nedim, ey Nedim diye başlıyor bir şiiri uzunca. Ey Nedim, ey Nedim, tekrarlıyor. Sonunda diyorduk ki... ''Hoştur tekellümün dile.'' ''Ey Nedim, kulü şişede kulgul musun nesin?'' diyor. Hani yaz gününde sıcak bir zamanda ciğerleriniz yanmış, biliyor gibi bir sürahi getirmişler, bardağa döküyorlar. O esnada o sürahiden su dökülürken ne yapıyor? Boğazı dar olduğundan dolayı, Ses çıkarıyor ama çok tatlı bir ses. Her dökülüşünde bir ses. Aynı ses gibidir. Ama değil. Ama değil. Tatlı. Çünkü ciğerleri kandıracak olan o olsun. Onun öncüsü geliyor. Allah Celle Celaluhun bazı ayetleri. Mesela Er-Rahman suresinde. febi âlâ i rabbikü mâ Allah'ın bu ayetlerini nasıl yalanlarsınız? Allah nimetlerini sayıyor. Her sayışında bir nimet sayışında bu nimetleri nasıl yalanlarsınız? Sahibine nasıl isyan inkar edersiniz? Diyor. Vekil olarak Allah yeter. Ve kefa billahi vekila. güvenecek tek yaratıcı Allah Celle Celaluhu. İn yeşe yuzehibukum eyühennas ve tibya harin. Ey insanlar. Eğer Allah dilerse sizi götürür başkalarını getirir. Ve cellellahu ala zalike kadira. Allah bunu yapmaya da gücü yeter. Ama yapmıyor. Öyleyse Asiyan'dan vazgeçin, itaata devam edin. Mekale yürüyürüz devabet dünya, fegend Allahı devab devabü dünya ve ah ve alaahra ve kana Allahu semian basira. Kim dünyada karşılık bekliyorsa dünyada. Ki karşılık da, ahiretteki karşılık da Allah katındadır. Dünyanın isteyenin kazanacağı da Rabbim tarafından verilir. Ya lütfuyla verir ya da gazabıyla verir. Ahiretteki karşılık, sevap da yine Allah katındandır. Veren o. İsteyen biz. Bir başka ayet-i Mü'min ahiretini ister, Allah dünyalığını da verir, ahiretini de verir. Kafir yalnız dünyalık ister, ona da yalnız dünyalığı verir ahirette. O zarardadır, diyor. Biz her gün namazımızın son oturuşunda, Rabbena آتِنَا فِي الدُّنْيَا ya Rabbi dünyamızı güzelleyle Ve fil ahirati haseneten. Ya Rabbi ahiretimizde de eyle. Ve gına azabın nar. Ve bizi ateşin azabından koru diyoruz. Ve kanallahu semian basira. O Allah Celle Celaluhu her şeyi işiten, her şeyi görendir. Ya eyyuhel lezine Kunu kavamin bil ey iman edenler adaleti ayakta tutunuz, adaletle ayakta durunuz. Hani dünyanın dengesini Allah Celle Celaaruk ayarlıyor, tabiat kanunlarıyla. İşte güneşle, ayla, yıldızlarla olan bütün uzaklıklarımız, yakınlıklarımız, çekimlerimizin ayarını Rabbimiz koymuş. Buna tabiat kanunları diyoruz. Zerre kadar bir oynama olsa bütün alemin dengesi bozulur der uzay bilimcileri. Aynen öyle. İnsanlar da bir alem, şu anda yedi milyar küsur insan biri birine hiç benzemez. Parmak çizgileri nasıl ayrıysa karakter çizgileri, ses telleri hepsi birbirinden ayrı bir alemin bir denge içerisinde insanlık ailesi oluşturmaları için Allah Celle Celaluhum koyduğu kanunlar içerisinde adaletin sağlanması gerekir. Çünkü benim aklım yedi milyar insanın aklından daha güçlü değildir. Senin aklın da yedi milyar insandan üstün değildir. Öyleyse yedi milyar aklı yaratanın koyduğu kurallar içerisinde Adaleti ayakta tutacağız. Ve biz o adaletle ayakta duracağız. O adaleti ayakta tutma yollarından bir tanesi de Allah için şahitlik yapmaktır. Şühede elillahi. Allah için şahitlik yaparak adaleti ayakta tutun. Şahitlikten kaçınmayın. Hani bir deyim, atasözü haline gelmiş ama hoş değil. İşin yoksa e, şahit ol, paran çoksa kefil ol. Kefil olmanın çok büyük sevabı vardır. Hani güvenmediğin adama olma, o ayrı bir iş. E, ve, ama doğru bildiğiniz bazı olaylar var, şahitliğiniz olduğu takdirde adalet yerini bulacak, yoksa o zalimler, doğru insanların haklarını gasp edecekler mahkemede. Gideceksiniz, şahitlik yapacaksınız. Bu şahitliğiniz, Kendinizin aleyhine bile olsa şahitlik yapın. Karşıda hiç sevilmeyen bir adam, mesela bir Yahudi, Adam haklı, Yahudi haklı. Siz haksızsınız. Yahudi sizi mahkemeye vermiş. Şahidi yok ama siz hakimin huzurunda diyorsunuz ki Hakim Bey, bu Yahudi haklıdır. Ben haksızım. Değiniz, şahitliğiniz kendi aleyhinize bile olsa Evil valideyni Babanızın aleyhine, annenizin aleyhine bile olsa. Bir Hristiyanla babanız mahkemelik olmuşlar. Biliyorsunuz ki babanız haksız. Gidiyorsunuz hakim bey, bu konuda babam haksızdır. E, babayım onu ödeyecek durumu yok. Sen öde. Sen öde. Babayım ödeyemediğini sen öde ama... Adalet bozulmasın. Adalet terazisi bozulmasın. Vel akrabi, akrabalarınızın aleyhine bile olsa şahitliğin, şahitliği yerine getir. Daha, İnyekün ganiyenev fakiran. İster fakir olsun, ister zengin olsun. Hadi şöyle tasavvur edin. Türkiye'nin en zenginiyle, en fakiri mahkemelik olmuşlar. Ben buna canlı örneğini de böyle Bir avukat anlatıyor. Ben işçinin avukatıyım, sayın hocam diyor. Bir olayı anlatıyor yani. Benim tefsir dersime devam edenler, meslek grubu olarak avukatlar birinci sırada, öğretmenler ikinci sıradaydı. Avukatın biri diyor ki, hocam Fabrikada bir olay olmuş, kolunu kaptırmış işçi. Bundan biz işte tazminat davası açtık, çeşitli davalar devam ediyor. Ama ben şu kanaate vardım ki, işveren, gereken her şeyi yapmış, Haksız olan işçidir. Fakat ben bir numara yaparak şeyi haklı duruma getirdim diyor işçiyi haklı duruma getirdim. E fakir hocam diyor. Doğru değil dedim. Doğru değil. Orada işverenle görüşüp sen haklısın. Ancak biz bunu yine fakiri gömülleyelim. Sen gerekeni yapmışsın demen gerekir. Fakirin veya zenginin tarafını tutmak yok. Adaletin tarafını tutmak var. Ha, gücün yetiyorsa fakiri dünyanın en zengin adamı haline getir, gücün yetiyorsa. Ama adalet yerini bulmalıdır. Ha, bizim insanımızın adaletten nasibi genelde olmadığından birçok insanlarımızın hissi hareketi, ederiz. Haksız babamızın, haksız annemizin, haksız akrabalarımızın yanında yer alırız. Yani e, akrabalar bir grup ya karşı durup e, akrabalarla başkalarının akrabalarıyla kavgalı olsa yani sanki mecburmuşuz. Haksız akrabalarımızın yanında kavgaya girmek yanlıştır. Çekiliyorsunuz ortaya yere. Ortaya yere giriyorsunuz. Evet, bizim akrabalar haksızdır, babam haksızdır ama ben gücüm oranında bu haksızlığı gidereceğim, dememiz gerekir. فَاللّٰهُ اَوْلَابِهِمَا Onlar hakkında en doğru olanı, en iyi olanın kararını Allah verir. Allah senden onlara daha yakındır. Annene baba, babana daha yakındır, zenginle fakire o daha yakındır çünkü Zenginle fakiri yaratan, annenle babanı yaratan, Müslüman da Yahudi, Müslüman da Hristiyan'ı yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Sakın felâ tettebihul hevâ. Kendi arzu ve isteklerine uyma. Allah'ın isteklerine uyu, uy. Fakir, Haksız fakirin yanında yer alarak zengine karşı durma. Veya haksız zenginin yanında yer alarak fakirin haklarını gasp etme. Yani bir de o, bu var zengini hani Akif'in Safahat'ında Amerika'yı tarif ederken diyor ki seven fakiri seven olmaz dolar sever bu diyar diyor. Dolar severek, lirayı severek büyüyen insanlarımız fakir zenginin yanında yer alırlar fakirin haklarını gasp edebilmek için bakan seviyesinde avukat seviyesinde bürokrat seviyesinde zenginlerin çıkarlarını koruyacak e, kanunlar yönetmelikler çıkarma tarafına da gitmeyiniz. Fedalette bihur heva entadilu. Adaletten ayrılmamak için hevaya uymayın. Bizi adaletten ayıran kendi heveslerimiz, kendi dünya görüşlerimiz. Birileri bize bir dünya görüşü enjekte etmiş, ya fakirin yanında olacaksın, ya zenginin yanında olacaksın, ya Yahudinin yanında olacaksın, ya Hristiyanın yanında olacaksın, ya Çin'in yanında olacaksın, ya Amerikanın yanında olacaksın, ya Rusya'nın yanında olacaksın. Kimsenin yanında olma mecburiyetim yok. Allah Celle Celalühün kulu olma mecburiyetim var ve intelru eturedu فإن الله كان بما تعملون eğer dillerini eğerlerse veya yüz çevirirlerse şüphesiz Allah celle celaluhu eğer siz dilinizi bükerseniz yüz çevirirseniz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor Allah celle celaluhu Dilimizi eğmek ve büyümek yok. İktidarın yanında olanlar, iktidarın sallantıya girdiğini anladıkları günün gazetedeki yazılarına bakın. Yeni gelecek olana selamlama yazıları yazı veriyorlar. Bu dil bükme, kalemi rüzgaren rüzgara göre çevirmedir. Allah her şeyden haberdar olduğunu hatırımızdan hiç çıkarmayacağız.